Alhamdulillah, illezi hedana lihada Allah, ve ma tevfiqui Rabbina ala Rüşüllüna Muhammed, Allahum salli ala sünna Muhammed, cüllü ala tabiiküllü bina Muhammed, Allahum salli ala sünna ala şefiğüdünü bina Muhammed. Allahumma salli ala La ve kanu ve leve kanu bi kuvanem a bi Ula ki fi qulubi muleman ve aydem bi ruhi min. İlaa akir laa yasadak <Sessizlik> Allahu alağzim. Allah alhamdulillah Rabbil la illa billahil Bu gece haber Türkten teketeh çağrıldılar. 13'ün bizde e, Efendimiz git buyurdu. Bundan dolayı hayırlar olacak e, inşallah düşüncesiyle insanlara çok faydalar oluyor. E, bu itibarla ben şimdi 9 çeyrek geçe sizden izin alacağım. Oraya yetişeceğim. İnşallah. Yine de biz bu dersimizi bırakamayız. Bu bizim ee, yarım saatte olsa 40 dakikada olsa bu bizim Allah için toplanmamızdır. Burada günahlarımız affoluyor. Burada dualarımız kabul oluyor. Burada bütün hayırlar burada. Cemaatte, rahmette bereket var. İnşallahü Rahman. Evet. Yani sonda çok önemli bazı duyurularım olacak. Bunları dikkatle dinlersiniz. Zaten kısa konuşunca dinlersiniz. Siz. Evet. Diyorsunuz her hafta böyle çağırsalar bir yere de e ben bazen uzatıyorum işte benim de kendimde değilim ama işte mecbur şimdi kendimi düzene sokacağız çünkü milyonların faydası var onlar daha önemlidir belki birisi hidayet vakti gelmiştir çok insan namaza başlıyor çok insan hayır Allah'tan bizde bir şey yok şimdi biz 18. farzdayız dersimize başlayayım sonunda da ilanlarımı dikkatle dinlerseniz çok faydalanırsınız inşallah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 Bundan üstün amel olamaz. Rabbimiz ne buyuruyor? La tecidu kavmen Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumu yu'adun min haddillah ve rasulih. Allah ve karşı gelenlerle dostluk kurmuş vaziyette bulamazsın. Ne demek bu?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 O da koyarız. Değil mi? O payı da koyarız. Bütün bunları inceleyip de anladığı halde ki Efendi Hazretlerimizle bir yerdeydik bir zaman meşhur da bir adam yani o zenginlerden bir adam idi. Bekşin çoktan ölmüştür. Meali de açtık önüne. Hepsini gösterdi. Dedi ki bu Kur'an'da olsa da ben buna inanmam dedi. Bunu bir yerde rastladım ben. Ha şimdi bu böyle olursa buna artık imansız kafir denir. Ama o arada bu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 onun için bu sevgi işi çok önemli bir mesele. Burada bir hadis-i şerif rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ee, buyuruyor. Raytu arş menabide min nur. Arşın etrafında nurdan minberler gördüm. Arş en büyük cisim. Rabbimizin yüce arşıdır. Onun etrafında nurdan minberler var. Minber dediğiniz yani hutbeye çıkıyor ya hutbe okuma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 Elbiseleri nur, her tarafları nur. Nurun ala nur. Ve şu bi ya ve şöyle. Ben sordum, bunlar hangi peygamberler acaba, hangi şehitler? Halbuki peygamber de değiller, şehit de değiller. Ve lakin yak bitumun nebiyyûne ve o. Lakin onların, efendim, özelliği, ne kadar fazileti var ki, peygamberler ve şehitler bile onlara imreniyor.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 İlle bir menfaat giriyor, bir beklenti giriyor, bir çekince giriyor. Ya korktuğu için yalakalık, yağcılık giriyor. Yani bu eskiden daha fazlaydı. Ben yani 30-35 sene evveli çok iyi biliyorum. Çok fazlaydı. Allah için birbirini sevenler, tabi biz Efendi yanında çocukluğumuzdan beri büyüklerimizi gördük. Birbirini çok seven insanlar, böyle ikramlar, hürmetler, birbirine yardımlaşmalar Allah çok vardı ya.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 Sen de desene ki bu meydana çıkırsan, çıksın bakalım ben bu işi tam anlayalım dinleyelim. O ona bakmaz. O da ben çıkayım da iyileşeyim şimdi ne yaparsa yapsın adam. Olmaz mı? Allah için birbirini sevmek efendim büyük bir vasıf peygamberlerin imrendiği bir makam peygamberlerden üstün manasına değil haşa. Ama onların bile gıpta ettiği imrendiği bir makam verilmiş bunlara bir özellik verilmiş bunlara. O zaman bu sevgiyi nasıl muhafaza ederiz?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 yani 50-100 binler sokaklarda birbirine gece sabahlara kadar yollarda yol arkadaşlıkları birbirine arabasını almış kamyona bindirmiş arakayı doldurmuşlar hep bunlar kayboldu bunlar kayboldu şimdi Sinan Erdem'de olacak inşallah bu pazar ama siz yediye kalmayın erkenden şimdi de bunu böyle bir sabota etmek için haberler çıkarıyormuşlar duydunuz böyle bir şey İyi ya siz sizin etrafta münafık yok herhalde. <gülüyor> Ama bu çarşambadan uzak durun. Burası çift çarşısıdır. Bu çarşamba var ya. Bura çift çarşısıdır. Buradan uzak durun ya. Allah. Ne dedik dedikodular uyduruyorlar. Yok iptal olmuş. Yok şöyle olmuş. Yok efendi gelmeyecekmiş. Yok efendi iptal. Nereden uyduruyorsunuz bunları ya? Geçen icazet var dedik size. Gelenleriniz oldu mu? Oldu. Geldi mi efendim Hazret'e? Üç saat oturdu mu? E, kandırdık mı sizi? Ne var bunda ya? Ya onu uyduruyorlar. Şimdi hanımlar gelmez. Ya kardeşim hanımlar pazara gidiyor. Kitapçıya gidiyor. Her tezgaha gidiyor. Her şeyi konuşuyor. Bazı hoca hanımlar böyle yaygara yapmışlar. Hanımlar gitmesi şudur. Birisi dediğimiz, ki ben öylenmedim. Mahremsiz gitmedim. E bu seferi mesafe mi kardeşim?" Yani şimdi fıkıh var, helal var, haram var. Tabii ki Efendim kocasıyla, eşiyle, oğluyla, eşiyle bundan olsa tabii o iyidir. Veya bir hanım cemaati olur. Yani ama bu seferi mesafe değil ki. Bazısı komşu 25 yaşından aşağı gitmesin. ya siz din mi tayin ediyorsunuz? Ne cahil bir şeysiniz ya. Ya bunun yaşı baş olmaz ki. Durumu müsait olursa burada bir emir yok. Ama izin var. ya e bu izni de kalkıp yok diye Efendi Hazretlerine iftira. Hep bunlar cübbelinin başının altından çıkıyor. Ben de cübbeyi daraltıyorum ki hani içine çok şey sığmasın diye ama hala bizim cübbe çok su kaldırıyor. Kaldırsın bakalım. Ya ne alakamız var kardeşim? Siz bana inanıyor musunuz? Bak Vallahi billahi tellahi üç tane yemin var İslam'da. Yemin ediyorum. Bu meseleyle benim hiçbir alakam yok. Muhammed Havami Hoca Efendi, Medine'de büyük alim, geldi burada size vaaz etti. Bu mübarek Hindistan ulemasıyla çok hukuku var. Hanefi mezhebinde muhaddis oldukları için iki grupta. Medine'de olduğu için 30 senedir. Hep ona geliyorlar. Bu mübarek geldiği zaman efendim efendi hazretlerine konuşuyor. Efendi hazretler zaten Arapçayı Türkçe'den iyi anlıyor. Ona hiç şubu yok. Bir şeyi Türkçe söylüyorsun bazen bir iki kere tekrarlatıyor. Arapça söylüyorsun hiç tekrarlatmıyor. Hemen başını salıyor. O belki bir daha oku bakayım diyor. Arapça beyt okuyorsun hemen onu anlıyor. Mana vermek ayıp zaten efendine mana verilir mi? Arapçaya daha aşinalığı var. Bu durumu anlattı. Dedi ki Hindistan'da gidiyor ben de alimleri. Bunlar çok büyük alimler. Bakın şu anda Vovotel'deler. 350 kadar alim geldi. Türkiye doldu. Yarın cumada Eyüp Sultan'da kılacaklar inşallah. Efendimiz oraya gelemeyebilir. Ben şimdi efendimizin geleceği yer var, gelmeyeceği yer var. Her yere Efendiyi yoramayız. Yarın Eğustan'da kılınacak inşallah. Bu alimlerin çoğu 60 yaşından yukarıda. 50 tane elektrikli arabayla şeyle, tekerlekli arabayla geldi. 50 tanesi. 90 yaşında, 100 yaşında ulema var. Ya bir alimlerin yüzünü görmek ibadettir ya. Yani şimdi burada bu kadar alimin geldiği yere gitmeyin. gitmeyin. Ne oluyor size ya? Maça gitmeyin. Efendim, şarkıya Türkiye'ye gitmeyin diye bir kere böyle vaz etmediniz. Efendim, salonlara gidilmez. Ne alakası var? Efendi senin geldiği yere gidilmez mi? Allah! Yani burada, Efendiyi zorla getiriyorlar. Çüş ya! Ya zorla nereye getirilir Efendisi ya? Zorla nereye götürülür? Bak geçen burada şifa dersindeydim değil mi? E dersten hemen bana kağıt geldi, Efendisi gelmiş seni bekliyor. Gittim ben evde buldum seni Kapıyı açmışlar. Dedi gönlüm sana aktı dedi. Geldim zaten. Demişler ki sohbettedir olsun bekleriz onu demiş mesela. Yani bunu ben zorla yaptırabilirsem gel sen de zorla yaptır. Seni yerime koyayım yaptır hadi bakayım. Böyle iftiralar yapmayın. Benim bir şeyle alakam yok. Ama bana bir vazife verildiği zaman ben bunu efendinin yakınında biri olarak da ben yapamam diyemem ki. Bana diyorlar ki şunu sen konuş. Yani konuşma vereceklerse bana verirler. Vermezlerse de vallahi bir kere bile bana konuşma verin demem. Hatta birkaç konuşma hakkımı iptal ettim. Dedim felan hocaya verelim, felan hocaya verelim. Ben dedim rahatsızım şimdi. Ama böyle olmaz ki bana iftira atıyorlar bunlar. Benim de ne kadar günahım varmış. Silin ne bitmiyor. Böyle abi. böyle uğraşıyorlar yani. Efendimiz Hazretleri bu böyle bir ödül meselesini kabul buyurdu. İslam'a üstün hizmet. Bu kadar alimler hep vefatından sonra o divbendilerin o zat 140 sene evvel geçmişti. O dergide de yazdık ya. 140 sene evvel vefat etmiş bu işi kuran zat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada ona bir medrese çizmiş. Toprağın üzerine. O da uyanmış. Bir köy. Küçük bir köy. Bakmış ki sabahleyin orası çizili toprak. Uyandığında. Muhammed Kasım Nanutevi hazretleri. Ona göre bir medrese. Hala o sembolik duruyor orada o köyde. O Diyübent köyü. Ama bu hizmet... Onlar milyonları aşmışlar. Bir medreseleri var on bin talebe. Bir medre 20 bin. Bunlar hepsi Hanefi fıkıhçı ve hadis alimleridir. Pakistan'da dolu, Bengali'de dolu, İngiltere'de dolu, dünyanın her yerinde bunların medreseleri var. 3-4 milyon talebeleri var. Hep alim yani. Buna böyle bir hareket. Efendi Hazretleri Hanefi mezhebi, Nakşi Meşayhi, Ehli Sünnet velisi bir... Ödül takdim ediyor. Bunu da ilk başlatıyorlar. Bu ödül de bu sene başlıyor. İlk olarak efendim verelim demişler. Efendi Hazretleri de olsun kabul etti. Kabul etti mübarek. E şimdi bizim bazı dangalak hocalar var. Dangalak. Bunlara dangalak diyorum kızıyorlar. E dangalak değil. Sen böyle konuşma. Efendinin ödüle ne ihtiyacı var? Efendi zaten ehli sünnet değil mi? Allah Allah. Efendi ehli sünnet dolduğuna dair diploma verilmiyor ki. Çok hizmet etmiş diye mübareğe böyle bir ödül veriyor. Bu bir semboldür. Burada mühim olan nedir? 400 alimin eli Sünnet ulemasının bir araya gelmesidir inşallah. Meşhur Abdülsamed'in oğlu geliyor. Kur'an'da an, Kur okuyacak inşallah. Ondan sonra güzel hoca efendiler kısa kısa konuşmalar olacak. Efendi Hazremimiz mutlu olur inşallah. Çok mutlu oldu zaten. Devamlı immet ediyor. Devamlı bu konuyu soruyor. Kendisi bunu kabul etti. Ondan sonra marifet derneği. Ben marifet derneği benim alakalı bir dernek değil ki. Efendi Hazretleri'nin yanında bulunan hizmetkarlarının yap, kurduğu bir dernek. Allah onlara muvaffak etsin. Ay. Yani bu, orada da ben üyeliğim yok. Marifet derneği Türkiye ayağını tertip ediyor. Diyübendiler Hindistan ayağını tertip ettiler. Ve bu kadar alim teşrif ettiler. Elhamdülillah. İnşallah pazar günü Allah için bir, bir araya gelmek. Bak. Kimdir bu nurdan mimberlere kurulanlar? Allah için sevenler, vel mütezavürun fille Allah için birbirini ziyarete gelenler. Bu 400 alim niçin geldi Efendi Hazretlerini görme? Yok ne gel? Para mı veriyorlar adam'a 10 bin dolar ya? Hepsin niçin geldi? 100 yaşında adam niye geldi? Sandalyeli 50 tane alim niye geldi? Duymuşlar çok salih bir zat dünyada hizmeti çok geçmiş İslam'de bir görüşelim. Allah için birbirini ziyaret edenler. Siz de oraya gelirseniz ne olur bu? Allah için gelmiyor. Vel müteccalisün filla. Allah için oturanlar, bir araya gelenler. Şu saatte şurada oturuyorsunuz. Yani hakikaten birbirimizin pek bir değiliz. Bu kadar memleketleri birbirine birbirinden soğukluk başladı. Ama şurada bile yan yana oturmanız Allah içindir kardeşim ya. Niye geldin buraya? Bundan dolayıdır ki nurdan binberlere kurulursunuz inşallah. E bir hanım kardeşimiz bak bugün yine talebelerden bir zuhurat görmüş. Efendi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş. E, diyor ona ki ya Resulullah sen o salona gelecek misin? Resulullah sallallahu buyuruyor ki Mahmud'um gelmiş ben demektir. Yani bunu sipariş versem bu kız görmez. Kursları belli, talebeleri belli. Ben hanımlarla telefonla konuştuğum yok da haber bana geliyor. Birinin ya kızı görüyor ya babası görüyor, anası görüyor bana haber geliyor. Ordu'dan bir hoca efendi gördü. İmam. Geçen hafta adam telefon etti bizzat. Hiçbir şeyden de haberi de yokken. Dedi ki, böyle böyle büyük bir salon. Şimdi bizim bu dangalak hocalardan birine telefon ediyor. O da ona diyor, keşke cami görseydin. Ya o adam diyor ki sipariş veremezdim ki diyor ya o zuhurat. <gülüyor> diyor ki, büyük bir salon gördüm diyor. Salonda bütün alimler var. Efendim sosem teşrif etmiş. Olan. Diyorlar ki, seç geliyor buraya... Katılan kurtulur. Ha bu nedir? Orada bir dua yapılır. Bir amin denir. Kaç bin kişinin amini? O kadar alim evliya var. Sen de af olursun. Ben de af olurum inşallah. Burada başka bir dert yok ki be kardeşim. Bilet yok. Para yok. Üyelik yok. Bir şey yok ki burada. Kimin itibarı bu? Efendi Hazretler'in itibarı. Şimdi bakın dikkat edin bakalım. Şimdi İsmaila camiasının önde gelenlerinden geçinen. Bazı cenazelerde hemen öne atlayan. Bazı yerlerde kürsüye fırlayan, her konuda ileri geçenlerden buraya katılmayanlar olacak. Bunlara dikkatinizi çekiyorum. İşte o zaman anlayacaksınız ki, Efendi Hazretlerinin itibarı, şerefi niye seni rahatsız ediyor? Bu soruyu halkımız bunlara soracaktır. Ve bu zamanla meydana çıkacaktır. Niye seni Efendinin itibarı rahatsız ediyor? Bu zamana kadar sen, ha efendi hazretleri canlıdır, ayaktadır, dimdik duruyor. Ha bunlar mı seni rahatsız ediyor? Vallahi ben efendiden önce ölmek istiyorum. Bunu da yalan konuşuyorsam, zaten Allah Teala beni burada rezil eder. Önce niye ölmek istiyorum? Kaç kere de söylüyorum. Birkaç kere de söz aldım. Dedim efendim bazı rahatsız oluyorsunuz arasına ama benim cenazeme mutlaka gelin. Kaç kere de böyle bir söz aldım. Daha işim var falan diyor bana ama o belli olmaz. İşim var mı, işim var. Gidiyor öyle dolu işi olanlar hep gittiler. Öyle vardı işi olan hocalarımız. Gittiler Allah rahmet eylesin. Biz de gidebiliriz. Ben şimdi rüyalar müyalar çok görüyorum. Bir kere bir rüya gördüm. 90 yaşını geçmişim falan. Fare rüyasında deve olmuş. Ondan sonra başka bir bizzat gördüm rüyamda. bir bizzat. Bana dedi, ne dedi biliyor musun? Uzun yaşayacağına dair gördüğün rüyalar veya senin hakkında görülenlere... İtibar etme dedi bana. Bunu da rüyamda gördüm. Bu sefer o uzun yaşayacağım rüyaların hepsini itibarsız görüyorum şimdi. Çünkü Efendi Hazretleri daha 83-84 yaşında. Efendi Baba kadar yaşadı, mübarek 25 sene daha yaşar. Seni de gömer, beni de gömer inşallah. E bu nedir ya? Bu mübarek insan bu kadar hizmet etmiş. Yani bu insana karşı bu hareketlere lüzum yok. Ya köşe kapmaca oynuyorlar, resmen köşe kapmaca oynuyorlar ya. Biri kadın mağazı başlatıyor, biri bir şey başlatıyor, biri şunu başlatıyor, o onlara mesaj veriyor, bu bunlara mesaj veriyor. salonlara gitmeyin, camiler faziletlidir. Yani efendinin gideceği yere gitmeyin diyemiyor. Onu dese tabii gel aşağı yapacaklar. Diyor ki salonlara gitmeyin. E şimdi bu seneye kadar böyle bir şey demedin. E şimdi tam efendi salonda toplantı var. Efendi'ye bir hafta kala diyor ki salonlara gitmeyin. Ne demek bu? Ama bu ne demek kardeşim? Sen böyle hocalık olmaz, sakalından sarından utanman lazım. Bu efendi hazretleri sizi adam etti. Sizin hepinize değer verdi. Biraz hizmet edin, biraz fedakar olun. Biraz vefalı olun. Efendinin adı yaşasın. Bizim adımız sönsün ya. Bu nedir ya? Allah için bu dedikodulara inanmayın. Efendi hazretleri buradan razıdır. Ben kendim rüyamda gördüm. Efendi hazretleri bir otele gitmiş. Türkiye'de. Yahu efendi Türkiye'de otele niye gitsin? Medine'de gidiyoruz. Hindistan'da gittik. E, Türkiye'de otele ne gerek var? Hiç böyle bir mevzular yok. Ramazan'da gördüm bunu. Gittim Efendimiz'in yanına girdim. Büyük bir oda burası kadar geniş. Efendimiz'de mübarek böyle uzanıyor. Ayağını uzattı. Normalde elini ayağını öptürmez. Ayağını uzattı öptü. Öptürdü yani. Öptü ben Ondan sonra uzun bir rüya tavsilatına girmeyeyim. Dedim Efendimiz'de bu Ramazan'da ömre düşünüyor musunuz? Ravza'ya gitmekte. Dedik ki Ravza buraya geldi bu sene. Ben niye gideyim bu sene dedi. Ben de bu meseleden hiçbir şey haberim yok. Sonra bu alimler bu otele gidince Efendi Hazretleri de otelde sempozyum olacak yani muhazara diyoruz Arapça. Alimler konuşmalar yapacak iki gün. O alimler oraya yemeye gelmediler. Şimdi orada iki gün 6-7 saat bütün Ehli Sünnet müdafaası alimle konuşma yapacak. Bunlar bildiri halinde sunulacak. Hepsi imza atacak. Burada Ehli Sünnet'e takviye çıkacak. burada. Burada iş var da bu sadece merasim değil ki bu işler. Sonra şimdi bu çıkınca Allah Allah dedim ya. Yani Efendimizleri Türkiye'de otele niye gitsin bak. Meğer o otelde sempozyum olacak ya oraya geleceğini baksın. Işte. Bunlar hepsini ben mesela ben bunu önce gördüm. Hiç bu iş yoktu. Onun için evham etmeyin. İnşallah Efendi geçen hafta dedim. Peygamberler masumdur, enbiya masumdur, evliya mahfuzdur. Allah dostlarını korur. Yanlış yaptırmaz. Onlar hata yapmaz. Allah koruyor. Senin benim gibi nefisleyiş yapmazlar. Allah onların kalbine bir şeyi sevdiriyorsa bir şeyin olmasını bugün yine ne buyurdu? Hayır olacak. Çok hayır olacak. Merak etmeyin. Hayır olacak inşallah. Alimlerin efendim e, Türkiye'de bu kadar alim bir araya ilk olarak geliyor. Tarihi bir hadisedir. İnşallah Rabbim hepsinin e, hayırlı muratlarını ifsan eylesin. Bizim hakkımızda da dualarını Rabbim kabul eylesin. Allah Teala Musa şöyle muhabbet ediyor. Hel amilt li amelen? Benim için bir amel yaptın mı hiç? Musa Aleyhisselam cevap Yapmaz olur muyum? Arap diyor. Sallaytu tülek namaz kıldım senin için ve oruç tuttum senin için ve sadaka verdim senin için ve zikir yaptım senin için. Mevla bu inna buran ya Musa namaz senin için hüccettir. Ve somleke cenne oruç senin için kalkandır. sadakateke zil sadaka senin için gölgedir.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 Allah'ın en sevdiği amel neymiş? Allah için buğz etmek. Rabbim cümlemize bu farzı hayatımız boyunca işlemeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi de belki de derler ki bu dersi bunun için seçti. Ben bunun için mi seçtim bu dersi? Amin. Sıramız nerede? He, 18. Aa bak. <gülüyor> 18. ders bu. Be. Bu ders bizim bir, bir zamandır 6-7 aylık sıradan. Bugün 18. farzdayız. Allah'ım amel etmeyi nasip ve müessir eylesin. Amin. Şimdi efendi Hazretlerimizin Hayatı hakkında bir eser çıktı 127 sayfa Efendim Hocaları da var resimleri de var hocalarının. Artık bu zamana kadar Yapılmamış geç kalmış işler 127 sayfa İnşallah Mahmut Efendi Hazretlerimizin Güzelce hayatını okuyun insanlara da dağıtın Bu ahıska yayınları tarafındandır bunları ben basmıyorum Bunları ben baskı Bana ait değil Bunlar hep hayra harcanıyor Bunun tamamı talebelere harcanmak üzere Ahıska yayınlarına ait Benden hiç alakası yok İstersen git Hızkaya yayınlarına sor. Hiç benimle alakası yok. Ben sizi Allah için duyuruyorum. Ama dağıtırsanız hayrınız olur. Bir diyor velinin hayatını yazan onun şefaatine ahirette nail olur. E sen bunu yazamayacağına göre o zaman okuyan da onun şefaatine inanarak, severek Allah için okuyan da onun şefaatine nail olur. Peki bu kadar insan bir şey bilmezken tanıtan, götüren, hediye eden bak bir Allah dostunu oku tanı o da şefaate nail olur inşallah. Çok hayrınız artsın. Allah ecrinizi artırsın. Evet. Arifan dergisine zaten sahip çıkın diyorum size ama zaten çıkmanız lazım. Neden? Sonunda sizin hayrınıza dünya kadar neler var? Zikirler var, vazifeler var. Efendim mesela Besmele-i Şerif 786 kere Besmele'nin şifresi kaçtır? 786'dır. 786 kere okuduktan sonra her rekatta bir fatiha 15 elem neşrah okuyarak 3 selamla 6 rekat kıldıktan sonra şu duayı yapan ne isterse olur ama ne isterse bu 67 sayfada bu besmele duasıdır. Bu çok büyük bir duadır. İlk yazıldı bu Allahümün yeseliköbi fazlı bismillahirrahmanirrahim ve sellim bi azameti bismillahirrahmanirrahim böyle geçiyor rahman. yalnız burada bir ben düzelttiğim halde bizim arkadaş yapmamış. Beşinci satırda eğin diye bir kelime geçiyor. Hepinize duyuralım burada. Eğni olacak. Eğni. Eğin yanlıştır. Eğni. Taslihte yapmışım. Kağıdı da getirttim ona bak. Benden kaçmış dedi. Dedim senden kaçmış ama bak yazık olur bu. Mana bozulur. Eğni. Eğni. Beşinci satırın sonunda bir eğni var. O kelime eğin yapmış onu. Eğni olacak. Fakirliğimi zenginliğe çevir. Ömrümü uzat. Sıkıntılarımı gider işlerimi kolay et, kadri kıymetimi artır neler neler neler çok büyük bir duadır besmele Duası burada vardır namazı da daha neler var ben bunu bir dergi bir ayda sohbet yapacak kadar ilim yazılmıştır Şimdi şu duyuruları e, yapıyoruz Beyan ve kuraba dergileri hakkında bir ilanda bulunduk Bununla alakalı bize intikal eden yanlış anlaşılmaları geçtiğimiz sohbette bir ölçüde düzelttik Lakin buna rağmen yine de yapılmakta olan ısrarlı müracaatlerden ve itirazlardan anlaşıldığı gibi bunun yeterli olmadığı görülmüştür. Buradan sıkıntı gelmesin. Bu açıklamanın kimilerine yeterli görülmediği anlaşılmıştır. Kısa ve öz olarak diyoruz ki, ilk ilanımız bir takım bilgi eksikliklerine ve yanlışlıklarına dayanmıştır. Bunun böyle olmadığını açıklamayı zaruri ve lüzumlu görüyoruz. Beyan dergisi yetkililerine ve kamuoyu bunu böyle tahsiye edildiğini açıklıyoruz. Arifan dergisi farklı bir dergidir. Beyan dergisi farklı bir dergidir. Aramızda bir bağlantı, irtibat yoktur. Bununla beraber geçen konularda konuştuklarımız şu anda beyan ekibinin bunlardan beri olduğu ve uzak olduğuna dair bize geldiler. Görüşmeler yaptık. Böyle kanaate vardık. Bu tasıyı lüzumlu görüyoruz. Bu fitneyi de kapatıyoruz. Arifan Ümraniye Şubesi hizmetinizdedir. Dergiden irtibat telefonlarını alabilirsiniz. Mamı Azam karşısında hayırlı olsun inşallah. Saat 7'de Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda inşallah. Yalnız erken gelmekte fayda vardır. Allah engelleri kaldırsın. Amin. Rabbim hiç kimsenin ayağını taşa çamura çattırmadan selametle toplanıp dağılmayı nasip etsin. Allah'ım huzur bozucu olaylar olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Rabbim provokasyonlara müsaade etmesin. Amin. Rabbim Fazl-ı Kerim'in, Efendi Hazretlerimizin ve o kadar yüzlerce alimin... Meclisinde bulunmayı bize nasip etsin. Allah'ım dualar, ümmetler, feyizler, bereketler ve vatanımıza, milletimize hayırlı yapsın. akıbetimizi ve bütün ulemanın akıbetini hayır eylesin. Amin, Amin diyen dillerinizi na'r-ı cahimden eylesin. Amin. Amin. Şimdi siz insanlara duyurun. Hem Cübbeli Ahmet Hoca .tv internetten hem Lale Gül FM'den Habertürk'teki teke tek yayını verilecektir. Bundan dolayıdır ki saat 10'dan sonra bunu dinleyebilirsiniz. Efendim insanları haberdar edin. Mühim olan bu işleri duymamış insanları telefonlarla mesajlarla haberdar edin. Diziler bir şeyler de varmış ama inşallah bizim iş diziyemiziye uymaz. Bizim iş Allah peygamberden bahsetmektir. Halkımız onu tercih eder. Millete duyurun inşallah. Allahümme, Allahümme salli ve sellim sallim, ve barik sallim, ala, ala seyidina, Muhammedin nebiyil ummi muhammedin el, el habibil alil al kadri el azimil ve alâli ve sahbih as-salâtu ve selâm aleyke ya Rasûlallah as-salâtu ve selâm aleyke ya Habiballah as-salâtu ve selâm aleyke ya Seyyidil Evelîn velîn velâkhirîn Sübhane Rabbike Rabbil İzzetî ammâ yasafûn ve selâmü alel mursalîn velhamdülillâh rabbil âlemîn ilâ şeref-i nebî sallallâhu te'alâhu te'alâhu ve la rahmetu minallahi ve rahmetuhu'l azim. Ve'l El Fatiha.